Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Mustafa Şanlı. Gene bir Akdeniz iktisat köşesinde birlikteyiz. Bugün farklı bir biçimde, daha doğrusu aslında farklı bir biçimde değil, eski bir biçimde yöntemimize devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi araya konuklarımı almıştım. Bu konuklarım Antalya kentinde ekonomide yön veren kuruluşların temsilcileri olan kişilerdi. Onlarla farklı alanlarda, farklı biçimlerde sohbetler etmiştik. Biz onlardan keyif almıştık. Hem de Antalya'nın ekonomisine ilişkin farklı pencereler açmaya çalışmıştık. Bugün başlangıçtaki yöntemimize uygun, uygun olup sevgili arkadaşım Şükrü Erdem'i konuk alıyorum. Aslında konuk alma biçimde düşünmemek gerekir. Büyük bir kısmını zaten Şükrü Seninle götürmüştü ve karşılıklı müthiş keyif biçimde gidiyorduk. Bize ev sahibi Aynen. Kurum olarak. Aynen. Ben, ee, bölüm bir kurum olarak sağ olasın senden. Bunun e, bilgi bağ bağlamında en iyi destekleyicisin, katkı sağlayıcısın. Şükrü Hocam bugün 2010 yılını tamamladık. Ekim 11 yılındayız. 2011 yılına ilişkin beklentiler çok daha pozitif, çok daha keyifli. ...hem Türkiye açısından hem dünya gündemi açısından... ...oldukça... ...beklentilerin iyi olduğu bir konumdayız. Ancak iki bin yılın on yılında... ...neler oldu neler olmadı ya... ...bir değinelim... ...onun aslında ekonomi gündemini tartışalım istiyorum. Aslında hemen... ...sevgili dinleyicilere niyetimi belirteyim... ...ben aslında Şükrü Hoca ile birlikte... 2010 yılının... ...geniş kapsamlı bir ekonomik değerlendirmesini... ...yapmak istiyordum. Ama bugün bu söyleşi... ...genel olarak gidecek sonra bir vakit... ...şükrü Hoca'ımla birlikte... ...ekonominin genel bir değerlendirmesini 2010 yılı için yapacağız. Bu sohbet, bugünkü konu aslında bunlara bir başlangıç biçiminde düşünülebilir. Hocam, 2011'e geldik. 2011 yılı oldukça gündemi yoğun bir yıl olacak. Şu nedenle gündemi yoğun diye düşünüyorum. Bir taraftan krizden çıktık çıkmadık ya da pozitif beklentiler... ...inser bir bakışla gidiyor. Şimdi birazdan rakamlarını konuşmuş olacağız... Bir taraftan da seçim ekonomisine geldik. Bir seçim yılı hem parlamentonun daha az çalışacağı, daha çok parlamenterlerin sahada dolaşacakları, seçim bölgelerinde dolaşacakları, Türkiye ekonomisine seçimin nasıl ne biçimde yansıyacağını şimdilik bilemediğimiz, sanayiciler açısından, ekonomiye yön verenler açısından muhtemeldir ki tedirginlik yaratacak şöyle bir tedirginlik, seçim ekonomisi daima başka boyutları da getiriyor. Ama kimileri açısından, kimi sektörler açısından da seçim ekonomisi daima ekonomide bir canlanmadır, iyi bir şeydir, gaza basmaktır. İktisat politikası açısından da böyle düşünülür. Şimdi hocam, biz bu genel çerçevede, istersen 2011 yılına neler olacağı beklentilerine girmeden, 2010 yılında neler olmuş, çok kabaca bir bakalım. Evet. Çünkü neler oldu? Evet. Enflasyonundan bir konuşabiliriz. Evet. Ee, sanayi rakamları açıklandı, bunun üzerinde hı hı. konuşabiliriz. Sanayi istatistik endeksi açıklandı, bunun üzerine konuşabiliriz. Ee, bir dış ticaret sorunu var, var olmaya devam edecek. Onun Kasım ayı rakamları açıklandı. Bir ay eksiğimizle onu konuşabiliriz. Evet. Bir yerden başlayalım. Ee, yani şimdi... Genel hem dünya için hem Türkiye için 2010 aslında beklenenden daha iyi oldu. Yani gerçekten hem e, büyüme hem istikrar anlamda beklenenden iyi oldu. Kesinlikle yani e, çok oldu. net bir gösterge. Hükümetin orta vadeli programdaki tahmini e, den büyüme tahmini dört buçuk falandı. Neredeyse iki katına çıkıyor şimdi büyüme. Evet fikir yani... 6.8'e revize etmişlerdi. 7.5'e. Evet. şey. Son yani bunları... bakanın konuşması evet. %8'e revize etmeyi düşünüyoruz. Daha doğrusu gerçekleşecek diye umuyor. Evet. Hatta ee... sen dediğin gibi çok, yani çok. Hem ülkemiz açısından hem dünya açısından Tabii. iyi bir saptama. Krizin etkileri bu kadar çabuk halledilebilecek gibi gözükmez iken 2010 yıl bayağı İnsel bir rakamlı sonuçlandı. Yani şöyle diyelim, Avrupa-Amerika için kötü olan şeyler Türkiye'nin lehine oldu yani bir parça da o dış konjonktürün daha elverişli olması, dünyada faiz oranlarının düşük kalması, yeni bir çalkantının olmaması, döviz kurunun... elverişli seyredebilmesi, dünyadaki finansman bolluğu, ucuz para bolluğu Türkiye'nin lehine oldu. Böylece hem büyüme e, tahminleri çok açtı hem ilginç olan Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini de aşağıya doğru gerçekleşti yedi buçuk tahmin ediyordu altı nokta sekizde gerçekleşti yıllık enflasyon e, bu büyüme e, bütçe bütçe performansını da tahminden öte iyileştirdi KDV, ve tahsilatları yüzde kırklar da arttı Dolayısıyla bütçe cephesinde de fazla bir sıkıntı yaşanmadı. Ee, i̇ki yerde diyelim ki Türkiye sorun yaşadı, ee, yaşıyor da. Birisi cari açık, dış ticaret açığına bağlı cari açık, diğerisi de işsizlik oranı oldu. Ee, i̇şsizlik oranında krizdeki oran düştü ama yine de işsizlik %12'ye yakın bir oranda yüksek seyrediyor. Zaten şu rakamlar benim oldum olması, İktisatçılar hepimiz Hı. kullanırız ama bu hani 2,9, 2, 9, 2 7, şey 12,9, 12,7. Bu virgüllü konuşmak matematiksel olarak anlamlı ama tabii şeyde yani, evet, o zaman yani eğilimi tabi tabi yani e, 3 milyon e, 200 bin işsizin 3 milyona düşmesi, o işsizlik düştü gibi, düşüyor gibi. Biz konuşurken o 3 milyon işsiz yaşıyor yani o kesin. Ee, şimdi yine işte cari açık e, bu 11 ayda 41 milyar lirayı buldu. Öyle görünüyor ki şeyde e, 12 aylık şey şu anda 45'e yaklaşıyor. Aralık ayını biz şeyle bitireceğiz yani 2010 cari açığını e, sanıyorum 45-46 arasında bir cari açıkla bitirmiş olacak. Yani milyar dolar. Milyar dolar tabii. Ee, ve e, bu yıl e, bu cari açının finansmanında da işte kötüleşme e, e, görülüyor. Kısa vadeli bir e, şey var cari açık. Kısa vadeli sermaye girişiyle cari açık finansmanı var. E, daha çok banka mevduatıyla gelen yabancı sermaye e, ve bankaların aldığı sanayiasyon kredileriyle gelen yabancı sermaye var. Ee, bunlar kısa var dedi ve böyle cari açık finansman kalitesi düşmüş durumda yabancı sermaye doğrudan fiziki yabancı sermaye yatırımları 5 milyar doların altına inmiş olduğu için bu, o biraz problem ee, şeye böyle giriyoruz ee, 2010'u böyle bitirdik bence 2010 yani Türkiye için tahminlerin ötesinde biraz da yani şans eseri diyelim dış koşulların elverişli olması nedeniyle iyi geçti bu anlamda iyi geçti. Ee, ama yani olan ne olan şu yani 2008'de başlayan kriz böylece büyük ölçüde telafi edilmiş oldu. Ee, dediğim gibi büyümede bu şey bu e, dış koşullar elverişli olunca bankalar dışarıdan dövizle borçlanıp içeride krediyi biraz artırabildiler. Yüzde otuz civarında bir kredi artışı vardı. Bu da büyümeyi destekledi Türkiye'de. Önemli olan ama şey yani konjonktürel olarak baktığımızda iyi geçti. Diyebiliriz. Yapsal olarak... olarak baktığımızda İyi geçti diyebilir miyiz? Hayır yani e, 2010'da şey vardı değil mi? E, yani ne diyelim yapısal değişim anlamında fazla bir şeyin yapılmadığı da bir yıl oldu açıkçası. Biraz Kesinlikle. şeyle geçti yani siyasi e, şeyler, e, gündem e, ancak son birkaç ayda biraz e, şey oldu, ekonomiye dönebildi vesaire. Yani 2011 daha önemli görünüyor. Daha 2011 daha önemli, önemli görünüyor. Ee, 2011 bu kadar iyi olmayabilir. Onu Hocam, söyleyeyim. Hocam 2011'e gelmeden şeyden bir süzdanmış. Yani 2011-2010 yılına Hı. ilişkin birkaç şey daha Hı. söyleyelim. Şimdi dış ticaret Hı. açığımızda bir sorun olarak duruyor. Dış sorunluş, ticaret açığı Ve yapısal olarak orada. Yapısal sorun. Hatta Kasım ayı rakamlarına baktığımız zaman ihracatın da biraz düştüğü bir trend olarak şeyi görüyoruz. Bir. İhracatın biraz düştüğü, ithalatına buna bağlı düştüğü, pardon ithalatın arttığı ve oradaki açığın bir önceki aylara göre baktığımız zaman aralık sonuna doğru, yani aralık ayına doğru, Kasım ayı elimizde ama Kasım ayında açığın biraz daha şiştiğini görüyoruz. Dış ticaret açanın evet. evet. şiştiğini görüyoruz. Evet. Şimdi Bizi iyileştiren vallahi, sıcak paranın girişi oldu. E, Tabi bu açığın finansmanı. Yani şimdi biz. E, o da herhalde alıştık. Yani bu bir ne sıcak kadar paraya? sıcak para diye merkez bankası diyor ki bu artık sıcak değil. Niye diyoruz? Diyor ki işte tahvil sattığımız tahviller uzun vadeli banka mevduatına gelen paralar diyorlar çok şey değil, kısa değil. E, Sendikasyon kredileri en az bir yıl vadeli diyorlar. Çok oradan şey yok aslında. yani Henüz e, risk yaratıyor ama çok korkuda yoktu. E, dolayısıyla 2010 o bakımdan daha tatlatıldı. Yani, ama yani risk dediğiniz şey her an e, tehlikeye dönüşebilen bir şey. Dolayısıyla o bir tedirginlik yaratıyor ve 2011'de de o tedirginliği yaşamaya devam edeceğiz. Yani şunu karşılıklı bildiğimiz hmm. bir şeyi e, dinleyicilerle bir kez hmm. daha paylaşmak adına hmm. bilerek açıyorum. Hmm. Şimdi sıcak para benim biraz önce sıcak para diye tanımladığım hmm. doğrudan fiziki yatırım hmm. için gelmeyen para evet. sıcak para diye tanımladığımız para olarak geliyor. Ancak Dünya konjöktöründeki finansal bolluk ve oralarda değerlendirilemeyecek alan, evet. yükselen piyasalar diye tanımlanan bizim piyasalara gelince artık adeta yapısal bir kalıcılık sağlıyor. Hı hı. Yani vadesi bir yıl. Son da biraz çıkış var zaten dövizdeki o. şey de oradan geliyor. Ama yine de yani e, e, e, bu önümüzdeki yıl tabii yani gerçekten şimdi artık belki şu 2010'a ilişkin önemli. Yani örneğin niye dış ticaret açığı bu kadar artıyor kardeşim? Yani bir de asıl dış ticaret açığı nedir onu da bilmiyoruz ki şanlı. Yani bu rakamlar e, şimdi bu son bir gümrük olayı yaşandı biliyorsun soruşturma vesaire evet. operasyon deniliyor e, teknik anlamda. <gülüyor> e, ve bir de ilgili bakanın açıklaması var. E, şu görülüyor gümrükten gelen bazı ürünlerin değeri düşük gösteriliyor. Vergi ödememek için. Şimdi bu eğer e, umuyorum ki çok kısmi, düşük bir orandır ama diyelim ki bu bir de genel bir konuysa, sorunsa demek ki biz aslında şeyde çam bilmiyoruz. Yani ithalatımızın kaç olduğunu da değerinde bilmiyoruz. Yani bu yani ciddi bir mesele. Yani şimdi bakan, Sayın Bakan şeyi açıklıyor işte lüks otomobiller diyor değerinden düşük bir şekilde ithal edildi. Bu Şimdi o operasyonda da öyle görünüyor. Ki şey, anlaşmalı bir şekilde ithal ürünlerde şeyde değer vergi düşürmek için düşük gösteriyoruz. Ama bizim ithalatımız ne kadar? Yani bu hem bir taraftan kamu vergi gelirleri açısından evet. bir sorun iken evet. diğer yandan ekonominin girdileri açısından Tabii da, da yani. bir veri eksikli. Bu. Bunun e, ekonomi karar vericileri Kesinlikle. açısından ayrı bir soruna dönüşüyor. Kesinlikle yani o yüzden biz, yani şimdi Böyle şeyler olurken ya biz neyi konuşuyoruz şeyleri var yani bir bakıyorsun otobüste 15 kilo altın yakalanmış. E bir bakıyorsun net hata noksan yine 4 milyar dolar olmuş. Oysa psikolojik Şimdi, olarak anladığım kadarıyla e, net hata ve noksanların büyük rakam olmaması gerekiyor. Yani psikolojik e, türlü galiba 1-1,5 bir, bir milyar dolar. Yani kayıt, hatası, bir şey kayıt hatalar, evet. dönemsel hata olur yani 4 milyar dolar da olursa bakmak gerekir. Sonra yani iki katına çıkarsa yani gerçekten öyle. Evet. Yani bir de şimdi ben açıkçası şey şaşırıyorum. Bu doğrudan fizik yabal sermaye nasıl 4 milyar dolarlarda kalıyor falan. Şimdi bir bakıyoruz. İşte körfezden yatırımcılar geldiler. Şu raya şu giriyor buraya, bu giriyor vesaire. İşte alınıp satılmalar var vesaire diyoruz. Öteden bakıyoruz ki şey Rakamlarda doğrudan fiziki şey yok, doğrudan fiziki yabancı sermaye yatırımlarında para yok. Peki burada bu para yoksa bu şeyler e, sermayedarlar, yabancı sermaye şeyleri temsilcileri, körfez sermayesi temsilcileri neye gelip gidiyorlar? Nasıl gelip gidiyorlar? İmiri'ye yatırılıyorlar. Hayır, evet. Hangi <gülüyor> kanalla? Yani e, bu da bir aslında ciddi bir soru işareti. Şimdi bu da tamam. Ee, gelelim belki 2010'u değerlendirirken yine şey gözden kaçırmayalım yani e, Tanrı aşkına %8 büyüdük, %8 de geçiyor. TÜİK de bir açıklama e, yaptı ha, onu da sunayalım e, 12 milyon yoksul e, olduğuna ilişkin bir TÜİK verisi var son haftalarda çok da fazla konuşulmadı şeyden bu iki tür yoksulluk iki birkaç türlü tanımlıyorlar da bir gıda yoksulluğu yani açlığa yakın bir de şey genel yoksulluk 12 milyon açıkladı. Çok hafif bir şey var, artış var yoksulluk, yoksul sayısında son yıllara göre fazla da konuşulmadı. Şimdi soru şu, ya bu büyüme yüzde 8 e, yoksul sayısının niye fazla düşmedi. Bu bir. İkincisi daha ötesi şu aslında. Yani bu şu şimdi 12 milyon yoksulluk nasıl tespit ediliyor? Efendim bir 4 kişilik aileye açlık sınırı koymuşlar 290 lira. Yoksulluk sınırı koymuşlar 800 küsür lira. Şimdi 4 kişilik aile 800 küsür lira alıyorsa yokun üzerindeyse yani 900 lira alıyorsa yoksul değil. 1 milyon lira alıyorsa 4 kişilik aile. 1 milyon lirayla geçiniyorsa Pardon, bin lirayla ya. Bilmiyorum. Bin lirayla geçiniyorsa yoksul değil. E böyle bir şey olabilir mi? anlayın. Yani bir bin lirayla dört kişilik bir aileyi geçindirebilecek, yoksul sayılmadan geçindirebilecek bir mucize, bir yöntem varsa zaten biz bilmiyorsak bu bizim ayıbımız. Bu yoksa Türk bunu bu şekilde tanımlıyorsa bu da TÜİK'e Şimdi ilginç olan bu yoksul sayısı açıklanıyor. Ya herkes de işte iki milyon yoksul falan. Ya ne 12 iki milyon? Çok dar fazla. Yani yani bu yani şimdi 800 lira ile dört kişilik aile 800, bin, 800 lirayla yoksulluk sanıyoruz. Şey yapılabilir mi? Kabul edilebilir mi? Yani asıl karşılması gereken. Bak bizim bile dikkatinizi çekmiyor çünkü şeyde basında fazla yer almıyor bu konu. İncelenmiyordu. Yani oysa şimdi Türkiye'nin şeyini alsam, dört kişilik ailenin yoksulluk sınırı zannediyorum 2700 liraya yaklaştı. Türk işin tanımına göre. Ki makul de görünüyor değil mi? Yani kirası, şuyu, buyu, ulaşımı vesaire. Onu aldın sadece kaç kişi yoksa? Zaten ona ilişkin şu espriler yapılıyor. Daha doğrusu artık trajikomik duruma geldiği için espri biçiminde. Örneğin Maaş ve ücretlerdeki artışa, artı asgari ücretteki artışa bakıyoruz. Diğer taraftan tarımsal ürünlerin pazardaki fiyat artışlarına dalgalanmalara bakıyoruz. Birbirini tutmuyor. Pazardaki artışlar daha fazla. Ha Bir tek pazarda nedir? Ee, Ağustos, Eylül ayları... Evet. Temmuz, Ağustos, Eylül diyelim 3 ay Türk ekonomisinde bilinir ki tarıma bağlı olarak bir fiyat hı. ucuzlaması olur. Yani tarımsal hı hı. ürünler görece ucuzdur. Ama ekimi katımı açtıktan sonra tarımsal Canım, ürünler tabii yani bu yıl, e, bu yıl gıda fiyatlarındaki yükseliş enflasyonu neredeyse 3 kat. Enflasyon %6'lardaysa gıda fiyatlarında ortalama artışı %15'in altında değil. Şimdi bu da şeyin az gelir budur. Bunun enflasyonunun şeyden o %6'nın üzeri, çok üzerinde olması demek. Dolayısıyla hocam bak. Yani asgari ücretliye zam %5 ama onun enflasyonu %10'un üzerinde. İşte ta, iktisatçı liraları tartışmamız <gülüyor> gereken <gülüyor> hastalardan <gülüyor> ben, biri bu. İşte bunu şey yapmaya çalışıyordum. İşte ben enflasyon bir tane enflasyon rakamı yok. 2010'da yani. nasıl geçti diyoruz mesela daha ötesine götüreyim. Efendim işte enflasyon böyle oldu, bütçe böyle oldu, büyüme böyle oldu gayet güzel diyoruz ya. Nihai anlamdaki yani, sonuç rakamlarına baktığımız yani, zaman başka evet, bir anlam. Bu ama bunu evet, yani, e, kesimler açısından evet, baktığımız yani, zaman hiç de aynı yani, bir rakam çıkıyor. Yani Türkiye'de artık gerçekten dün televizyondaydı Urfa Siverek'te bir banka şubesi ya da bir kurumun kapısında kadınlar o bir çocuk yardımı var. 25 lira, 30 lira veya 40 lira bilmiyorum. Onu almak için birbirlerini girmeye çalışıyorlar vesaire. Şimdi bu görüntülerimiz oldukça, yani ben artık gerçekten ne bileyim, sato kütlesine bir etmiyosu olarak. Bu geçen defa da konuştuk, finans diliyle konuşmaktan gerçekten artık rahatsız oluyorum. Yani teknik dille konuşmaktan. Ama yine de konuşmak mecburiyetindeyiz çünkü ortak dil bu. Ve şey bu. Bu yani ilgi... 2010 bu. Ee, dilersen bence 2011'i konuşalım. Orada bir yani daha çetin geçeceğe benzeyen bir yıl. 2011'i geçmeden Hı. istersen bir ara verelim. Peki. Üstelik bu hazır. Bu konunun ben biraz daha açmamızı tamam, istiyorum. Tamam. Bir ara verelim. Tamam. Aradan sonra devam edelim tamam. hocam. Teşekkür ederim. Bir ara veriyoruz sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler yeniden merhaba. Ben Mustafa Şanlı. Akdeniz iktisat köşesinde arkadaşım Şükrü Erdem'le birlikteydik. 2010 yılını değerlendirmeye çalışıp genel üzerinde söyleyip ondan sonra 2011'de neler olacak onun üzerine konuşuyor idik ama bence çok ilginç bir noktaya geldik. Finans diliyle ya da makroekonomi diliyle konuştuğumuz zaman örneğin enflasyonu tek bir rakam olarak Türkiye'de enflasyon şu noktada bir tek bir rakam söylüyoruz. Oysa baktığımız zaman o tek bir rakam olarak karşımıza çıkan enflasyonun sınıflar açısından ya da Sınıfların alt kesimleri açısından baktığımız zaman hiç de aynı rakama olmadığını görüyoruz. Örneğin tüketici fiyatları endeksi 2010 yılında yıllık bazda %6.4 bu oldukça düşük bir rakam gözüküyor. İşte e, de Tüketici fiyatları endeksini de ayrıca hı hı. tartışmak idim. Şimdi tüketici fiyatları endeksinden şükür başlamış olduğumuz zaman 6.4 gibi bir rakam. Hı hı. Ama son cümlelerini burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Çünkü bunu sevgili dinleyicilerle bölüşmek anlamında biz rakam olarak 70 milyona tek bir rakam söylüyoruz. Tüketici fiyatları endeksi yani tüketicilerin kullandıkları malların yıllık bazda fiyatlarındaki artış ortalama olarak 6 dört diyoruz. Oysa tüketiciler o kadar çok farklı malları tüketiyor ki özellikle Orta gelir ve alt gelir grubunda olanlar, yani yoksullar diye tanımladıklarımız daha çok gıda ve giyime harcama yapıyor. Yani toplam bütçelerinin içerisinde gıda ve giyim oldukça büyük pay sahibi oluyor. Gıda fiyatlarındaki artış ilan edilen enflasyonla aynı oranda olsaydı sorun çıkmayacaktı. Ama gıda fiyatlarındaki artış neredeyse ilan edilen tüketici fiyatları endeksinin, üç katına yakın bir rakam olunca yoksulların enflasyonu çok daha büyük bir rakama dönüşüyor. Böylece bu yoksulluğu biraz daha şiddetlendiriyor. Demin senin sözünü ettiğim biçimde biz iktisatçılar ya da iktisat politikası karar vericileri bu nokta üzerinde çok fazla durmuyorlar. Burası hep Şu adeta et Yani sonuç böyle enflasyon oranını e, hükümet hayat pahalılığı anlamında izlemiyor. Merkez Bankası ekonominin aşırı sınıp sunmadığı anlamındayız diyor ve trende bakıyor, artıyor mu, azalıyor mu, onun şeyi bu, görevi bu. İhrac ettiği paranın evet. değerliliğini buradan, ölçüme kadar. Evet, yani buradan şunu şeyi de çıkaranlar oluyor, yok efendim nasıl olur enflasyon, yüzde altı olur mu, şemsiye hesaplanıyor, yok tıpkı var, var, burada borusu var, bunların yiyoruz falan, tabi anlamsız yani bunlar Nerede kalıra girmiyorum ee, Burada olması gereken belki senin söylediğin anlamda şu, yani asgari ücret artışını hesaplarken hmm. on şeyini enflasyon oranını dikkat almak aslında daha doğru. Tabii ki. Yani hayat hmm. pahalılığıyla enflasyonun hmm. evet. aynı evet. şey olmadığını evet. tabii ki. birinin satın alma tabii gücüyle ki. ilgili tabii olduğunu yani belirlemekte yarar var. Daha net söyleyelim. Yani şey de söyleyelim. Şimdi doğal gaz fiyatının hmm. artması şeyi İstanbul farklı etkiler İzmir farklı etkiler. Yani bunlar böyle ee, ulaşım fiyatları şehirden şehirde çok değişebiliyor Türkiye'de. Ama önemli olan daha çok şey gerçekten e, bu enflasyona hükümetin aslında biraz hayat pahalılığı açısından nefaf Bakma şey. açısından bakması gerekir. de ee, işte memur maaşlarının artışı ee, bir bakmak lazım. Bu memur enflasyonu ne kadar aslında yani. Yani aslında tabii şey var Türkiye'de bu sosyal politika daha önce zannediyorum konuşmuştuk Türkiye'de sosyal politika şey yani gelir dağılımına dikkat etmediği için yani kişi başına bir şey var yok e, sosyal politika var yani vergiler efendim bu sosyal destekler şeyi kişilerin gelir göre farklılaşmıyor Türkiye diyelim emekli ücretleri vesaire yani 20 tane apartman dairesi olan da aynı emekli ücret aylığını alır Türkiye'de kira oturan emekli de aynı aylığı alır ki bu aslında gelişmiş ülkelerde böyle değildir olmaz yani şeyi, diğer gelir kaynaklarına ve şeye göre servet durumuna göre aslında bunların farklılaşması gerekir işte bu şey hayat pahalılığı göstergelerinin o anlamda analiz edilmesi gerek. Diyorum ya yoksulluk konusunda bile, yani e, skandal rakamlarla yoksulluğu ölçen bir yapıda bunlar lüks konu tabii. Yani o yüzden sosyal politikalar mı e, sınıza bağlı Yani Yap bakma, ya, gerçekten. Artık bizim bu konjonktürel verilerden çok sosyal ve ekonomik yapısal göstergelere. Orada değişim var mı? İyileşme var mı? Yok mu? Aksi halde bir sene böyle, ertesi sene iyi, ondan sonra sene tekrar kötü. Yani diyelim. Peki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şimdi biraz 2011 konuşalım. Bak, Bu arada şey... bana çok ilginç geldi. <gülüyor> Herhalde Cumhuriyet tarihinde <gülüyor> ya da son 50 yıl diyelim, Cumhuriyet tarihi cümlesi abartılı olacak ama son 50 yıldır. Galiba en sessiz sedasız geçen bütçe görüşmeleri ha, bu yıl ha. oldu. Şimdi bak o önemli. Bütçe rakamlarını Tabii. ayrıca bir toplantıda o, söyleşti belki yine ayrıntılaştırarak konuşuruz ama yani hiç tartışılmadı. Eskiden bütçe görüşmeleri tümüyle ekonominin ve iktisat politikalarının bir e, gündeme getirilmesi hem muhalefet açısından hem parti partiler açısından iyi bir verilerin tartışıldığı Hı -hı. bir ortam olurdu. Hı -hı. Ama haberimiz bile de, olmadı neredeyse. Işte. Şimdi o şundan tabii. Aslında sen biraz herhalde bir seçim tedirginliği sayıda girişte söyledin. Aslında şöyle Türkiye'de yani e, bütçede bu 2001'den sonra alınan önlemler sayesinde gerçekten bir şey oldu. Türkiye'nin bütçe politikasında maliye disiplinde bir gelişme oldu o kesin. Kesin. Yani e, niye? Çünkü bütçe bir şeffaflık kazandı. Şeyin e, Piyasa oyuncuları bütçe konusunda çok baskılı. Yani bütçe hmm. disiplini konusunda. E, ve iyi de bir şey oldu. İyi, orada bir iyileşme oldu. Yani şey yok. Hmm. Bütçe disiplininde Türkiye'de geçen yıl kriz dolayısıyla bozulma oldu. Bu yıl toparlandı. E, ve şey e, yani daha çok harcama artırıcı şeylere gidilmiyor. Harcama artırıcı yöntemlerle bir politika izlenmiyor da şey izleniyor. Gelir, mesela örneğin şey çıkıyor, prim ve vevgi borçlarının düzenlenmesi, yeniden yapılandırılması çıkıyor. E bu da herkesin hoşuna gidiyor. Zaten şey, bütçeye de yansınıyor çünkü o zaten alınamayan bir para olduğu için. Onun dışında eee var cümleyi bilerek kullandın değil mi? Zaten anlamayan bir para tabii, tabii tabii tabii. Tabii yani yani, alınmayan veya alınamayan bir para. Yani 90 milyar TL vergi borcu, SSK prim borcu, kamu alacakları tahsil edilemiyor. Tahsil edilemeyince yeniden yapılandırılıyor. Yani e, tahsilat teşviki olarak. <gülüyor> e, <gülüyor> Yani herhalde bizde çok geçmiş yani, bir durum. Tabii tabii. Bütçe disiplinle yani, ilişkin. Tabii. Söylediğim, Hı -hı. E, Kemal Derviş'in galiba o tartışmalı 15 yasasının dışında, Hı -hı. Kemal Derviş'in 2001 yılında getirdiği en iyi şey evet. bir mali disiplini getirmek. Evet. Ve o disiplinin üzerinde gidiliyor. Evet. E, belki abartılı olacak ama hissettiğini söyleyeyim. Hı -hı. Adeta hükümetle Mali Bakanlığı'nın bu politikaları birbirinden tümüyle ayrı imiş gibi, bütçe konusu tümüyle teknokratların elindeymiş gibi. Aynen böyle hissediyorum. Hükümetin politikalarının işte tümüyle teknokratların kontrolünde ve evet. teknos, teknokratların evet. şeffaf kuşkusuz dış konjöktöründe baskısı ile evet. orası şeffaf ve disipliner er gidiyor. Evet. Şimdi madem bu konu aslında şey. Şimdi bir de şey söyleyelim. Dünyada faizler düştüğü için Türkiye'de tahvil faizleri yüzde yedini altına neredeyse yüzdeyi düşmüştür. Faiz karşımalanın bütçeyi çok azaldı. O azalmayla da şey e, belirli e, fasıllara açılabilen eğitim, sağlık gibi şeyler arttırılabilen Türkiye'de. Evet, bir yani şekilde. Yani bu da önemli evet. bir şey. Önemli. Ha, Eğer dünyadaki şimdi, faizler evet. eskisi gibi yüksek boyutlu evet. gitmiş olsaydı Türk mali sistemine evet. çok ciddi bir faiz demeti düşecek olarak. Ama şunu, olarak evet. Olarak, evet. Ama şunu da bekleyebilirdik. Bir bütçe iyileşmiş durumda. Değil mi? İki yüzde sekize yakın baz kaynaklı da olsa bir büyüme elde edilmiş durumda. Faiz yükü azalmış durumda. Dolayısıyla bu bütçedeki iyileşmenin ve büyümenin topluma refah dağılımında daha adil bir şekilde yansımasını bekleyebilirdik. Maliye politikasının böyle bir işlevi de var. Olması gereken işle. Olması işlemi. gerekir. Şimdi baktığımız zaman Oysa şey, e, vergi gelirlerinin yüzde biraz üstü halen ÖTV, KDV gelir. Yani şeye bakıyorsun, o kurumlar vergisi, geliri vergisi falan zaten şey yani. E, hatta ben şeye baktım, ya vergi mükellefi sayısı artmıyor Türkiye'de, 10 yıldan bu yana. Bu çok ilginç değil e, tabii. mi? Artış yani. var. 350 bin falan. 8 milyon. 350 binden 8 milyon 700 bin'e. Şey, e, o da bu stopaj vergisi şeyleri artmış. E, kurumlar vergisi mükellefi sayısında ciddi artış yok. Gelir vergisi mükellefi sayısında ciddi artış yok. KDV mükellefi sayısında ciddi artış yok. E, şimdi belki şu tartışılabilir. Yani şimdi Amerika'da falan siyaset biliyorsun vergi üzerinden yapılıyor değil mi? Yani evet. Cumhuriyetçiler üç gelir gruplarının vergilerini azaltıyorlar. Demokratlar gelir gruplarını gelir azaltıyorlar ve azaltıyorlar. Aslında siyasetin temeli de o. Temeli o. <gülüyor> e, Amerikan <gülüyor> filmlerinde gördüğümüz <gülüyor> ünlü cümle vergini ben veriyorum <gülüyor> diye başlayan bir cümle. Biz, biz henüz o noktaya işte gelmedik. O yüzden evet. bütçe tartışılmıyor teknik. Yani isabet senin. gayet gerçekten tekrar hatırlatmakta fayda var. Yani çok teknik düzeyde tartışılan bir şey oldu. Yani bütçe de hata tartışılmıyor bütçe konuşmalarında zaten. Yani bütçe yani dışında her şey konuşuluyor. O. Bitik bütçe konuşulmuyor. Evet. Evet. evet. Yani e, oysa işte seçim yolları giriliyor. Diyelim ki muhalefet hangi şeyle maliye politikası şey yapıyı değiştirecek? O konuşulmuyor. E, şey de var. Yani e, iktidar içinde. Yani bu kadar iyi ekonomik performans var da ya bu, bu alet ne zaman yani sağlanacak? O, yani toplumda bu ekonomik ve sosyal vicdan diyelim, ne zaman onarılacak arkadaş var mı? Böyle bir perspektif bir şey. Çünkü orada e, benim geçen derste kullandığım bir cümleyi burada söyleyeyim. Şimdi hükümet diyor ki şu kadar yeşil kart dağıttık, şu kadar kömür dağıtıyoruz ya da hı hı. yani sosyal destekli hı. olabilecek yardımlardan hansıt ediyor. Bunu bu anlamda söylüyor. Evet. Ben de bunu tersinden okuyorum. Eğer bir hükümet Dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir hükümet. Ben 3 milyona kişiye kömür dağı, 3 milyon aileye kömür yardımı yaptım diyorsa, 3 milyon aileyi yoksullukta tuttum diye ilan ediyor demektir. Diğer yandan. Şey tabi, yani... Yani bir de tersinden okumak anlamında. Kişi, bu boyutu var mutlaka. bu boyutu da var. Ama şeyde... Ee, yani işte orada bunlar belki geçici kısa vadede hani bir yoksulluk var. O kesime dönük uzun dönemli yapısal değişim gerçekleştirebilir değil ama kısa vadede yapılabilecek şeylerde yapılması gereken şeylerdir. Evet. Ama tabi işte bu dediğin gibi şeyde değil. Yani kalıcı, yani e, bu Türkiye'nin sosyal politikası, yoksullukla mücadele politikasını bunlara indirgenip de sürekli kılınırsa bu çok yanlış. O zaman tabii ki asıl yapılması gerekenler tabii. yapılıyor. Ama bir şey daha ekleyelim. Şimdi burada reçeteler belli herkes de biliyor. Yani vergi konusu, kayıt dışı konusu vesaire de şey can acıtıcı soru. Yani toplizm nedeniyle kimsenin dokunmadığı bir alan bu. Uzun bir süredir o. Tamam yani. şimdi Gerçekten şey de var, hani şuraya şunu vereceğiz falan. Yani cevap da şöyle geliyor, yani vermeden, almadan vermek Allah'a mahsustur. Doğru gerçekten, yani ekonomide de yok. Bir yerlerden alınacak, bir yerlere verilecek. Yani Avrupa'da birçok ülke servet verilmesini halen tartışıyor, tartışıyor, tartışıyor. Yani bırak bunu, Türkiye'de yani bazı şeyler tabu, gündeme gelmiyor. İşte bir şey Şükrü Kızlok yazmış. Lüks otomobil patlama yaptı satışları aralık ayında. Neden? Çünkü lüks otomobil öTV'si, KDV'si vesaire şirket gelirinden şey düşürüyor. Yani şeye baksan, Lüks otomobil alımına teşvike bak. Şirket giderlerinden düşüyor. cisman gideri olarak. E böyle bir şey olabilir mi? Bu haksızlık değil mi? Yani bunu neresinden baksan bu şey. E peki bu bilinmiyor mu kardeşim? Biliniyor. Yani dış dışarı açısından baksan yanlış. vergi adaleti açısından baksan yanlış. Gelir dağılımı adaleti açısından baksan yanlış. E kime ne söyleyeceksin? Popülizm, bu, burada popülizm oldukça etkin bir şekilde gidiyor ve tabii yapısal bir düzeltme yoluna gitmek gibi bir kaygı da taşındırlar. Ne olur şöyle de gelelim. Seçim yılı değil mi? Aday isimlerine bakar mısın ya? Yani yerel, belediye vesaire. Kimler aday? Hangi kesim? En çok böyle meclise aday gösteriliyor. Hangi kesim ya? Bir bakalım aşkına ya. Yani bu iş şeye döndü. Yani siyasal temsil Türkiye'de tamamıyla bozuk gelir dağılımının temsiline döndü ya. Otomatik. Bir aynen, aynen. aynen. İnanmam gibi değil. Yani o yüzden bütçe niye görüşüyorsunuz? <gülüyor> Peki hocam, hadi biraz da 11, 2011 ile ilişkin konuşalım. Ee, şimdi, birincisi şey, ciddi bir seçim ee, Türkiye'de Valla o çok etkiler. Ne kadar etkileyecek, çok önemli. o çok etkilemeyecek. Yani bu saatten sonra zaten bütçe çıktı, bütçenin dışında. Yeni bir önlemle şeyi bir tür seçim ekonomisi uygulama şeyi yok. Yani dediğim gibi işte bu konuda yapılanlar daha çok bu yapılan bir borç alacak yapı kamu alacaklarının yapılandırılması, kobi kredileri muhtemelen belki biraz tarım kredileri vesaire artacaktır. Düşük faizli krediler bunlar zaten artsın yani ha orada da şöyle tarıma ne kadar artarsa artsın orada derdim değil ama. Bu başka kesime, ticaret kesimine dönük şeyler var. Yani böyle düşük faizli e, kredi şeyler açılıyor, muslukları açılıyor. Aslında onlara biraz bakılması lazım. Yani şimdi e, kredin, devlet kredi devlet teşvikli kredinin yani şey destekli kredi desteğini neden veriyoruz? Bir şey olması için orada. İşte tam o da. tam o Değişim, dönüşüm vesaire olması. Ve bunun için bir verir. çarpan mekanizmasıyla <gülüyor> bir üretimin artışı, tabii. istihdam tabii, artışı tabii, tabii, yaratması tabii, için tabii, bu krediler veriliyor. Tabii. Ama bazen ticari kesime tabii. veriliyor evet, ve işte şey bu. KOBİ'lerdeki Ama. esnafın da beklentisi devlet para veriyormuş. Biraz para alayım. Ama yani şimdi biz maalesef yani neresinden tutacaksın ya? Yani e, bu e, şeyde yani bak şimdi yani Galatasaray stadyum yaptı biliyorsun bir tane yeni. Merak ettim ya nasıl yapılıyor falan baktım. Değişik oluyor. Yani bir bakıyorsun Türk Telekom 100 milyon dolara 100 milyon lira işte ne almış stadyum. E, 100 milyon lira yani çok büyük Ve büyük rakamlar yani. Şimdi bir bakıyorsun, bir olimpiyat stadyumu yapılmıştı İstanbul'da hatırlıyor musun? Evet. 150 milyon lira. Orada maç yapılıyor mu yapılmıyor mu bilmiyorum. Ben de çok izlemiyorum ama yani pek yapılmadığını görüyorum. O stadyum ne olarak kullanılıyor merak ediyorum mesela. Şimdi Erzurum'da üniversite oyunları yapacak değil mi? 670 milyonlar tesis yapıldı. Bizim... Ee, kayak alanındaki sporcu sayımız iki elin parmaklarını geçmiyor biliyor musun? Yani özellikle yukarı şeyden atlama vesaire gibi. Yani bir yandan bunları düşünürsen, çilen geldik işte bu esnafa verilen krediler falan. Bir taraftan baktığın zaman aslında Türkiye'deki bu harcamalara izgin harcamalar yani böyle kolay yapılabilecek harcamalar değil. Yani şey bu, işte bu. Yani Seçim ekonomisi diye bir şey yok aslında bak. <gülüyor> Ama, Ama kültürden gelen, alışkanlıktan gelen, bu rahat şeyden gelen verimsiz bir şey de var zaten. Var zaten. Ha, abi, tamam. Dolayısıyla merkezlilik yani, devlet harcamalarına öyle, dönük şaşalı. Öyle, maalesef, maalesef. Yani bu kamu harcamalarında bir disiplin, bir verimlilik kriteri bir türlü getirilemedi. Şeye gelecek olursak, şimdi 2011'e gelecek olursak, risk şey, Canli açığın devamı birinci risk. İkinci risk dünyada enflasyon artıyor. Bunun yaratacağı bir şey. MCA fiyatlarından kaynaklanan bir şey. Enflasyon artışı. Bu ee, kriz sonrası bir canlanmanın tetiklediği evet, evet, enflasyon olacak. Evet, evet. bu 2010'da da bekleniyordu. 2010'da olmadı. Olmadı. 2010 2011'e birikimli geliyor. Ee, bunun dışında, bunun dışında, e, şimdi ha, şimdi baz etkisi 2009'da düşüş oldu. Dolayısıyla 2010'da o düşüşün üzerine üretim yüksek büyüme yarattı Bu baz etkisi ortadan kalkınca daha küçük bir şey büyüme göreceğiz Türkiye'de. Muhtemelen daha büyük bir, e, büyüme, küçük daha bir aferin, büyüme, daha küçük bir büyüme göreceğiz. 4-5 arası yani. İstikamda ki bir değişme olmayacak. Ee, işsizlik yatay seyir evet. evet işsizlik bu anlamda evet. yatay seyir olacak verim artışı belki verim artışı biraz artmış olabilir enerji maliyetleri yükselecek ee, gözüküyor evet en azından seçim sonrası Türkiye'de maliyet artışlarında enflasyon artışı da ciddi bir şekilde hissedilecek dolayısıyla bu enflasyon artışı e, faizleri burada durdurmaz dünyada ikinci e, 2011'in Belli bir zamandan sonra faiz artışı beklemek gerekir. Yani bunu hem işletmelerin hem de kredi alacak olanların beklemesi, hazırlıklı olması hazırlıklı gerekir. Olması faizin gerekir. bilmek gerekir. Ee, kursların gelişimi, dövizdeki gelişim tamamıyla bu sıcak paranın devamına bağlı. Gerçi Türkiye'de evet. çok ciddi kur sıçraması yani şey beklenmiyor. Heh, ben onu diyecektim. Devamlı olarak. Ama ilişkin... kısa dönemli Şeyler. Kısa dönemli bir dalgalanma olabilir ama uzun vadede ha. burada evet. çok fazla bir değişiklik evet. olmayacak. Evet. Ee, onun dışında ne söyleyebiliriz? Aslında bütün şey başka bir şey yani bütçede falan söyledik. Yapısal şeylere daha çok bakmak gerekiyor. Yani bu şeye, ihracat, teknolojiye, RG'ye, efendim İnsan kaynağına vesaire önüm önemli, önemli bir yapısal değişimi Türkiye'de bir an önce başlayacak mı başlamayacak mı? Hey, aferin hocam. Heh. Konuşacağız. Evet. Konuşacağız. Aslında bu? Yani bu muhtemeldir ki işte böyle programlarda konuşulacak. Ama e, bunun bir ekonomiye pozitif anlamda bir yansıması olacağı konusunda çok imzer değilim. Yani, Yalnızca bir yerlerde konuşmuş olacak, o kadarla kalacak. Yani şeyi söylemek lazım belki, artık şu yargı size mi, eğitim sistemi, bürokrasinin etkinliği, bu tür meseleler ekonomiden bağımsız meseleler değil. Yani bütün bunlar ekonomiyle birlikte, ekonomiyi geliştiren konular. İyi de bunu seninle ben konuşuyoruz burada, bizim ha, gibi bir evet. kişi daha konuşuyor. E, 2011 yılı bu anlamda, hani ekonominin adeta unutulduğu ve siyasal söylemlerin çok öne çıktığı, politik gündeminin çok yoğun yaşandığı bir yıl olacak. En azından yılın birinci yarısında diye düşünüyorum. Biz. Buna rağmen bir iyimsel bir şey söyleyeyim kapatalım. Bir yabancı kuruluş şeyi yayınladı. 2050 öngörülerini. Türkiye genç kuşak nedeniyle büyüme potansiyeli en yüksek olan 7-8 ülkeden biri gibi görünüyor. Hiçbir şey yapmasak bile, sırf bu genç kuşak dolayısıyla yüzde beşlik bir büyümenin devam etmesi güvende ve dolayısıyla mesela 2020'lerde bir şey geçiyoruz İspanyayı e, 2000 şeylerde daha doğ, doğru 40'lara doğru İtalya'yı falan geçiyoruz. Yani Hocam, e, dolayısıyla ver, ver. E, yapılacak şey şu. 2050'ye kadar <gülüyor> herkes yaşamaya baksın o zaman biraz. <gülüyor> Sevgili Cikletler, yani, güzel mi olacak? Bak. Her seferinde bizi bir yerlere doldu, e, doluşa bindirmek için hazır söylenmiş, <gülüyor> paketten çıkarılmış senaryolar olduğunu yok, yok, düşünüyorum. Ciddiyetine çok fazla inanmıyorum ben. En azından o, ben benim gördüm öyle. Yok, yok. <gülüyor> Sevgili çocuklar, ben Mustafa Şanlı, Akdeniz İktisat'ta arkadaşım Şükrü Erdem'le birlikte 2010-2011'e ilişkin genel bir değerlendirme yaptık. Makro ekonomi ilişkin rakamları biz kendi gözlüğümüzden yorumlamaya çalıştık. Umarım sizler de bu söyleşimizden keyif almışsınızdır. Bir sonraki Akdeniz İktisat'ta buluşmak üzere hepinize sevgiler saygılar, gülmeyi unutmayın.